Ağzı belli Allah'tan Ve Sizlerden hiçbiri, yani sizinle ilgili olanlar, bir kere Allah'ın izniyle, bir kere Allah'ın izniyle, bir kere Allah'ın izniyle, bir kere Allah'ın izniyle, bir kere Allah'ın bana karşı gelmeniz, sakın sizi Nuh kavminin veyahut kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmimiz sizden uzak değildir. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Rabbi رَبِّي رَحِيمٌ dud.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 Senin bize göre bir itibarın da yoktur dediler. Oleye kavmi irti a'zu aleykum minallah vetahadtemuhu ve ra'akum zahriye inne rabbi bima ta'maluna muhit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 وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سُوَفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ سُوَفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ومن هُوَ كَافِرٌ وَرْتَقِبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ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 Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi, Medyen halkı da uzaklaşıp gitti. وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّب۪ينَ اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ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 Yaqadumu qaumuhu yawm al-qiyamati fa'awradahum an-nar Firavun kıyamet günü kaminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Baracakları yer ne kötü bir yerdir. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa Bi <gülüyor> sırif onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır. Zalik min anba il Qur'an qushu'uleek minha qaaimu wa hacid. Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız, memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır. Bir kısmı da silinip gitmiştir. وَمَا <gülüyor> ظَلَمْنَاهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ اللَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ اَمْرُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Ve onlar Allah'ın emriyle ilgili olarak Allah'ın emriyle ilgili olarak Allah'ın emriyle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 Yevme yeti la tekellamu nefsun illa bi izni femenhum shatiun ve O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbah, bir kısmı da mutludur. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِى النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّ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 Ma illa inna lam Ey Muhammed, şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taktığı gibi tapıyorlar.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 Beraberindeki tövbe edenlerle birlikte Sana emredildiği gibi Dosdoğru ol Aşırı gitmeyin Çünkü Allah yaptıklarınızı görür Ve la terkenu İlellezine Zalemu Fetemessekumun nâr Ve ma Min dûnillâhi Min evliyâ E Haksızlık yapanlara meyletmeyin, yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur, sonra size yardım edilmez. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَهِمْ نَهَارِ وَزُلَفَمْ مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَا السَّيِّئَاتِ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 Sabret. Çünkü Allah, iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُوبَ قِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ الْيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Yoksa Rabbin, halkı ıslah edici kimselerken, o memleketleri haksız yere helak edecek değildi. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً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 ve kulla nüvce alayken anbabayı Ressulümanı thabtuhıhi fuadak ve jaa kfi hadihi al hakkı ve muağzat ve ey Muhammed peygamberlerin haberlerinden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 İman etmeyenlere de ki Olduğunuz yerde yapacağınızı yapın Şüphesiz ki biz de yapacağız Bekleyin Gerçekten biz de bekleyeceğiz Ve lillâhi gıybü s-semâvâti vel ardı ve ileyhi yurca'u l-emru kulluhu fe'buduhu ve tevekkel aleyh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 Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kısası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra İlk ayet kitabın mübin. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir. İnna anzelnahu Qur'anen Arabiyyal la alkom Gerçekten biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik Nahnu naqassu aleike ahsana al-qasasi bima ohayna inneha hadha al بِمَا اَوْحَيْنَا Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın. İz قال يوسف لأبيه يا أبتي إنني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يوسف babasına ey babacığım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 Babası dedi ki, yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanlar için apaçık bir düşmandır. وَكَذَٰلِكَ يَجْتَب۪يكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْو۪يلِ الْأَحَاد۪يثِ وَيُتِمَّ نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق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 Yuuf <gülüyor> Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde onların haberlerini soranlar için nice ibretler vardır إِذْ قَالُوا لَيُوْسُهُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ أُصْبَةٌ إِنَّ أَبَا نَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 تذهب <Sessizlik> Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi. قالوا لئن أكله الذئب ونحن onlar andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler fele ma zahabu bihi ve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 وجاءوا أباهم عشاء akşamleyin ağlıya ağlıya babalarına geldiler قالوا يا ابانا اننا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين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 Buj'at sayyaratun farsalu varidhum fa adna dalwa wa huwa qala ya bushra hadha ghulam wa asaruhu Bir kervan geldi sucularını kuyuya gönderdiler o da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 Yusuf'u düşük bir fiyatla birkaç hemen sattılar. Onlar Yusuf'a değer vermiyorlardı. Ve kâlellezişterâhu min misra limra'atihî ekrimî mesvâhu asâen yenfe'anâ. Asâen yenfe'anâ evnâ.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 Ateina hukm ve ilm, ve kdzalik nczzil Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.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 senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır dedi. O lehhi ravadetni an-nefsî وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ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 ''Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun.'' dedi. ''Ve qâle nisvetun fil medîneti mra'atul azîzi turâvidu fetâhâ an nefsihi qada şagafahâ hubbâ, qada şagafahâ hubbân innâ lene râhâ fî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 وآتت كل واحدة منهم نسكينا وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أَكْبَرْنَهُ وقطعنا أيديهما وقلنا حاش لله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 قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ وَلَقَدْ رَاوَتْتُّهُ عَنْ نَفْسِه۪ي فَاسْتَعْصَمْ وَلَا karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur.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 ya يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم Yusuf Ey Rabbim hapis bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir eğer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 Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dediler. Ve size bir yiyecek gelmez, onu yiyeceksiniz, ancak size gelmeden önce onun tefsirini haber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 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى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 Ya sahibeis Ey hapis arkadaşlarım ayrı ayrı uydurma rapler mi daha iyidir yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أن وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه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 kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir İşte dost doğru din budur fakat insanların çoğu bunu bilmezler Ya sahibei's-secen emma ahadukuma feyeski rabbahu hamra ve emma el-aharu feyuslabu fe taakulu et-tayru min ra'si Uziyel emrullevî fîhî festehtiyen. Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şaraf sunacak, diğerinizse asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır. وقال <gülüyor> o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat, dedi. Fakat şeytan ona, efendisine hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf, birkaç yıl daha hapiste kaldı. Ve qâlel meliku أرَى سَبْعَ دَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ خُضْرٌ وَأُخْرَى بِسَاتٍ يا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 bu rüyamı bana açıklayın dedi. ahlamu ve ahlam bi Onlar bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz dediler.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 nes. Na'li ercu ila'n nasi la'allehum varınca "Ey doğru sözlü Yusuf, rüyada 7 semiz ineği 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner, anlatırım da onlar da bilirler dedi. Balat ezerahuna 7 fi illa Yusuf dedi ki 7 yıl Adetiniz üzere ekini ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın. Thumma yetī min ba'di zālika sab'un şidādun ye'kulnā mā qaddamtum lehumm illā qalīlen mimmā taḥṣinūn.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 bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar. وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ اَرْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالٌ نِسْوَةِ اللّٰتِي قَطْطَعْنَا اَيْدِيَهُنْ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 "Alma, kaptık. İdrawat Yusuf, en nefsi. "Alma, haşlillahim, alimna, alayhi